Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miraç dönüşü, müşriklere miraç hadisesinin anlatışı ve müşriklerin bunun üzerine delil istemeleri, deliller istemeleri ve Peygamber Efendimiz'e beytül makdis'i sormaları bahsinde kalmış. Ilk. Evet, deliller yönelttiler. Miraç'ın zevkinden, güzelliklerinden hissedar olmak yerine nasıl bize bu işin olduğunu ispatlarsın diyecek. De derekede küstahlık gösterdiler. İki can serbere, sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Kafilelerin yolda rastladığı kafirlerin durumundan haber verdi. E, suyunu içtiği kabın üzerine örtüşünden haber vererek su kabında su olmadığını haber verdi. Öyle çıktı. Başka bir kervanın önündeki alacalı deveyi ve onun yükünü haber verdi. O da doğru çıktı. Bunlar yetmiyormuş gibi bir de beitimaktisten sordular. Bir rivayette de yine diğer kitaplardan da bizim edindiğimiz malumata göre iki can Serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine yakındaki bir kervenden bahsediyor. Hat, hat belki de burada önündeki alacalı devenin olduğu kervanın bu olduğu da düşünülebilir. Fakat bu şekilde yazmıyor. Şöyle yazıyor diğer eserlerde. iki can Serberi Efendimiz belli bir mevkide Yine bir kervanın bulunduğunu söyleyince oradan hemen birisi diyor ki He, o kervan buraya e, aşağı yukarı bir günlük mesafededir. Yani bir gündüz içerisinde sen bunu gece gördüysen akşamleyin burada olmaları lazım. Çünkü konaklamalar olduğu için yakın bir yerde konaklamıyorlar. Belli konak mesafeleri var. Sabah orada bulunanlar Hiçbir yerde konaklamadan akşamına Mekke'ye gelirler Karanlık basması tehlikeli çünkü Badiye de Badiye diye Etrafta izin tozun olmadığı Vahanın bulunmadığı Yırtıcı hayvanların dolaştığı Sahraya Efendim alana Badiye deniyor Çöl ama yani Çölün iyice taşla kısmı Ot bitmez nebat bulunmaz Yırtıcı hayvanların, tehlikelerin, yılanların, akreplerin bulunduğu yer. O sebepten böyle geceliğin emin olmayan yerlerde konaklamıyor kervanlar. Böyle bir yerde dururlarsa onlar ne yaparlar ederler? Karanlık basmadan Mekke'ye ulaşmaları lazım. Kervancıbaşı'nın şeyi. Yani böyle düşünüldüğünde aynı nasıl şu saatte kalkan uçak şurada bulunur, şu saatte kalkan otobüs... İstanbul'dan Ankara'ya şu saatte gider diye bir saat limit konuluyor. Bunun dönüşleri vesaire de ona göre ayarlanıyor. O zamanın ulaşımında da böyle bir şey var. Neyse uzatmayalım sözü. Akşama burada olmaları lazım diyor. Hiçbir kimse yakın bir mesafede akşam oluşunun riskini göze almaz efendim ve akşamı da başka bir yerde geçirmek üzere kalmaz. O hakik burada olması lazım akşama diyorlar. Tamam diyorlar. Bir kişi gönderiyorlar. Seniyye tepesine veya Ebu Kubeys tepesine bir kişi gönderiyorlar diyorlar ki bak bakalım oradan kervan gelecek mi? Var mı böyle bir şey? O orada bekliyor bir başka kişi de güneşin batışını bekliyor yani güneşin batışının gözüktüğü yerde ayrı bir yerden gözüküyor demek ki İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yalancı çıkartmak için Bu gayretleri yoksa böyle onu Tasdik etmek için bir arayış içerisinde değiller Aman nasıl olur da mahcup ederiz Diye Güneşin batışını bekleyen kişi bağırıyor Güneş battı diyor Güneş battı Diye bağırırken öteki adam Kervan gözüktü diyor Fakat bu arada derler ki Kervan Bir aksilikten dolayı veya işte bir şeyden kaybettikten dolayı zorunlu bir mola vermişler. O moladan dolayı akşamleyin güneş batışından evvel, güneş batımından hemen evvel Mekke'ye girmeleri tehlikeye düşmüş. Habibi Zişan'ı sebebi icadı alem ve fahri alem, rahmetelil alemin efendimizin mahcup olmaması için Cenab-ı Hak o kervan da bulunduğu müddet içerisinde Yola koyulunca deyin zamanı durdurduğunu rivayet ediyorlar Bunu efendim sahih sayılabilecek ve salih olarak bilinen alimler söylüyor Güneşin zamanın bir miktar durması hadisesi Başka peygamberlerde de zuhur etmiştir Dolayısıyla Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de böyle bir şeyin zuhuru mümkün değil gibi düşünmemek icap eder. Hemen şu anda hatırımıza gelen Hz. Yuşa Aleyhisselam zamanındaki hadisedir. Musa Aleyhisselam'ın söylediği emreli ayet etmeyerek savaşmayan e, o Yahudiler Musa Aleyhisselam'ın lanetine hani çok peygamber geldi diyor övünüyorlar ya birçok peygamberin laneti almış üzerindedir o kavmin. Yani çok peygamber gelmiş doğru hepsi de beddua etmiştir. Yani bir tane peygamberlerim memnun göndermemişlerdir. Allah muhafaza eylesin. Amin. Musa Aleyhisselam, Ya Rabbi, benle kavmimin arasını aç. Artık ben Harun'dan başkasına söz geçiremiyorum. Fakat beni de Beyt-i e yakın bir civarda, hatta bir rivayette, işte bir taş atılır mesafede, beni bir atılır mesafede, beni yaklaştır kabrimi diye dua ediyor. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın sözünü dinlemeyen, o nesilden Allah Teala, Yuhuşa Aleyhisselam'ın emrine, o çölde perişan olan, hadise uzundur oraya girmiyorum, merak edenler lütfen baksınlar, Maide suresine baksınlar, yine Yahudiler hakkındaki, Beni İsrail hakkındaki, ayetlerin sebebin üzüllerine baksınlar, orada bulacaklardır. Ama bilhassa Maide suresinin tefsirinde, muhakkak surette bulurlar, eğer merak edip bakarlarsa. Hatta o nesilden gelen, Beni İsrail evlatları kokarmış Leşten Çürüyüp Çürümüş halden Allah tekrar diriltip Yuşa Aleyhisselam onları ümmet Ettiği için o nesilden gelen Beni İsrail evlatları Beni İsrail evlatları iki tane oluyor ama O İsrail oğullarının Evlatlarının teni kokarmış Yani hamamdan çıksın Tertemiz yıkansın Teninde koku olurmuş Yani bu da bir alamettir ee, şimdi e, Yuşa Aleyhisselam'ın emine tabi oluyorlar tabii tekrar helak olmamak için çünkü zaten o halden dirilmişler getirilmişler karşısına Beni İsrail'de şeriatında geceliğin savaşmak haram şimdi onlar ne bayram dinliyor ne seyran dinliyor ne gece dinliyor ne gündüz dinliyor da şeriatlarına uymuyorlar geceliğin savaşmak Musa'nın şeriatında haram Yuşa Aleyhisselam savaşırken Cenab-ı Hakk'a tazarru ve niyazda bulunuyor. Yarabbi şunların içini bitirinceye kadar gündüzü uzat. Ve Allah Teala güneşi bir müddet muallak halde. Yani zamanın artmayacağı şekliyle güneşi batmayacak şekilde Yahudiler, Beni İsrail savaşı kazanıncaya kadar Cenab-ı Hak güneşi batırtmıyor. Hazreti Yuşa Aleyhisselam'ın mucizelerindendir bu. İşte Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin mahcup olmaması. Fikri sahadaki cihadında cephede bir zayiat almaması için o kervan vakitli gelsin diye bir müddet zamanı durdurduğu hadisesi rivayet edilmiştir. Bir yerde daha yine zamanı durdurulmasıyla alakalı bir hadise var. Onu burada zikretmeyeceğiz. O da bir ganimet dağıtımı esnasında Hazreti Ali Efendimiz ile aralarında olan bir hadisedir. Şimdi... Böyle olduğu gibi Beyt-i Maktis'ten. diyorlar ki madem sen Kudüs'e gittiğini söylüyorsun Beyt-i Maktis, peki anlat bakalım bize orayı diyorlar. O bahsi istiyorsanız kıymetli dinleyicilerimizi hatırlatmak için sadece o paragrafı okuyup ondan sonra devam edelim. Eyvallah. Resulullah Efendimiz gittim tarif edebilirim cevabını verdi. Bundan sonrasını Efendimiz şöyle anlatır. Onların yalanlamalarından ve suallerinden pek çok sıkıldım. Hatta o ana kadar öyle bir sıkıntı hiç çekmemiştim. Derken Cenab-ı Hak birden Beytül Makdis'i bana gösterdi. Ben de ona bakarak her şeyi birer birer tarif ettim. Hatta bana Beytül Makdis'in kaç kapısı var diye sormuşlardı. Halbuki ben onun kapılarını saymamıştım. Kim sayar? Yani daha belki konuşmamızda da söyledik. Beş vakit namaza çıktığınız caminin kaç tane penceresi var diye sorsalar bilemezsin. Yani zaten caminin penceresiyle uğraşırken namazın ifsa'd olur. Camiye gidip de şey yapmak için değil ki, hadi latife olsun diye kıymetli dinleyicilerimize arz edeyim. Bazen Süleymaniye Camii'nde, Fatih Camii'nde, böyle büyük camilerde derslere giderdik, sohbetlere giderdik. İlla böyle değişik insanlar gelirdi dışarıdan. Tabi onlara da hak vermek lazım. Şimdi gelmiş, memleketinden gelmiş, köyünden gelmiş, böyle bir yeri ziyaret etti. Büyük bir camiye gittim diyecek. Ne kadar büyük diye soracaklar. Hazret, o gelen hazretler muhakkak yani her gittiğim Süleymaniye Camii'nde, her derse gittiğim zaman muhakkak bir kişinin böyle camiye adımladığını görmüşümdür. Hatta bazıları bizim böyle bak yine sayacak diye tecessüs etmek maksadıyla değil, incitmek maksadıyla değil ama Hani bir adam böyle telaşlı telaşlı yürüyerek gelirdi caminin ön duvarına. Bizi görünce birden hızını keserdi, utanırdı bizden. Ama biz tabi onun niyetini çok evvelden de hep gördüğümüz için camiye adımlayanları. Biz birazdan bal gibi de bilirdik onu. Sırtını dönecek ve adımlamaya başlayacak diye. Nitekim biraz oyalanırdı. Biz böyle kendi işimize dalar gibi görürse uzaktan hemen sırtını duvara dayar. Başlardı böyle bir, iki, üç diye camiye adımlamaya. <gülüyor> evet. Çünkü anlatacak o. Yani ben işte böyle bir camiye gittim şu kadar adımdı diyecek. Fakat e, bunu bir fazilet olarak söylemiyorum. Hiç aklıma gelmedi fakirin. Yani o kadar zaman gittik derse girdik efendim sohbet dinledik. Bir günde şu cami ben de bir adımlıyım diye düşünmedim. Yani aklımıza gelmedi. Ama insanın işte şeyi. Şimdi Be Beyti Maktis'te Enbiya'ya imam olmuş. O kısmına hiç bakmıyor. Peygamberlerin imam olduğum diyor Hazreti Farahle. Peki diyorlar, sen şimdi pencereyi söyle bize. Bir adam cemaatken bakamazsa nasıl olur? İmamken nasıl baksın? Allah Teala karşısına getiriyor. Böyle baka baka sayıyor Hazreti Pencereden mi soruyorsunuz? Baktım diyor, saydım söyledim. Kapılarını görüyorum diyor. Demek ki o sadece bir cepheden de gösterilmiyor. Nasıl görülmesi icap ediyorsa? Nasıl görünmesi icap ediyorsa. Alimin tarifini yaparlar. Alim derler bir eşyaya, bir objeye veya bir hadiseye altı cihetten bakabilirmiş. Gerçek alimler eskiden öyleymiş. Felsefe vesaire falan diye konuşulan şey de bunu zorlayan bir ilimdir. Ama gelecek nokta budur. Bir eşyanın veya bir şeyin veya bir fikrin altı cihetini görürlermiş. Baktıkları zaman. O yüzden alimin feraseti Hele hele Arif'in feraseti Farklıdır Zahirde bakışı bile bizim gibi değildir Anlatabiliyor muyum? Şimdi size baktığımda sizin bir yönünüzü ve çenizi Görüyorum Öyle bir bakış düşünün ki Sağınızdan solunuzdan üstünüzden altınızdan Arkanızdan Altı yönünüzden içinizden dışınızdan Sizi fark edebildiğini düşünün karşınızdaki Zaten bu acayip bir şeydir Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e birçok eşyanın hakikati gösterildiği gibi, eşyanın hakikatinden ziyade yine bir hakikate bina edilen eşyanın zahir hakikati de gösterildi. Belki oraya gidip görenden daha farklı bir şekilde. Oraya giden kişi arkadaki kapıyı dönmeden göremez. Öyle bir gösterildi ki zahirinin hakikati gösterildi zahirinin hakikati gösterirdi. Oraya gidip de göremeyen adamın bile göremeyeceği şekilde gösterirdi. Evet. Beytül Makdis karşımda görününce ona bakmaya ve kapılarını birer birer saymaya ve bildirmeye başladım. Evet. Bunun üzerine müşrikler vallahi tas tamam ve doğru tarif ettin dediler. Çünkü onlar da gittiğinde ya bu mübarek Beytül Makdis burada nice envia gelmiştir. Nice zatlar geçmiştir. Şurada bir göz dökelim demeyip de Sadece girdiklerini, pencerelerini, kapılarını saydıkları için tamam, doğru, tas tamam söylüyorsun dediler. An anlatabildim mi evet. şimdi şeyin latife kısmını? Yani onlar peygambere baktığında Abdullah'ın yetimi diye bakıyorlar. Abdullah'ın oğlu, ne zaman peygamber oldu? İşte bizim gibi kaşı var, bizim gibi gözü var. Ne kadar boyu ona baktılar. Nasıl konuşuyor ona baktılar. Şeklinin sonra baktılar. İşleri bu. Zâhir perest Zahir put putperest demektir zaten. Evet. Buna rağmen iman etmediler. Çünkü iman gaybadır. İman gaybadır. Zahiri bağlar ama batıni bir hakikattir. Zahiri bağlar ama batıni bir hakikattir. İmtihandır, iman gaybadır. Gaybolana iman edersen Allah sana hem kendi zahirliğini hem eşyanın zahirini ve batınını gösterir derler. Evet. Mekke halkı arasında gönülleri İslam'a ısını vermiş fakat Miraç haberiyle birden şaşırıp kalan kimseler de vardı. Bunlar bu haberi duyar duymaz derhal Hazreti Ebubekir'e koştular ve "Ya Ebubekir" dediler. "Arkadaşının işinden haberin var mı?" O bu gece Beytül Makdis'e gittiğini, orada namaz kılıp Mekke'ye döndüğünü söyledi. Aman buraya çok dikkatli dinleyin kıymetli dinleyiciler. Burası çok güzel, çok güzel bir yer. Evet. Hazreti Ebu Bekir anh evet. Siz bunları ondan mı duydunuz? Evet dediler. Aynen ondan duyduk. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Vallahi dedi. O söylediyse Şeksiz şüphesiz doğrudur. Siz buna hiç şaşmayın. Sonra da kalkıp doğruca Resul-i Kibriya Efendimizin yanına gitti ve Ya Resulallah sen şu halka bu gece Beytül Makdis'e gittiğini söyledin mi diye sordu. Peygamberimiz evet deyince Hazreti Ebubekir doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın Peygamberi olduğuna şehadet ederim dedi. Peygamber Efendimiz de bunun üzerine ya Ebubekir, sen zaten siddiiksin buyurdu. Evet, sen zaten siddiiksin. Bundan sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz hep Sıddık ismine tesmiye edilmiştir. Bir başka şekliyle şöyle anlatıyorlar. Hazreti Ebubekir Efendimizin gayba imanı, gayba imandan gördüğü hakikati öyle bir mükemmelliğe erişmişti ki kendisiyle konuştuğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizzat kendisiyle konuştuğu halde inanmayan insanlar bir tarafa Hazreti Sıddiği ki Ekber henüz daha Hazreti Fahri Alemle konuşma fırsatı bulamadan ona iman eden bir Hazreti Ebubekir bir tarafta. Şu hadi bu hadisi şöyle anlatırlar ara bitmeden de onu anlatmış olalım Hazreti Ebubekir'e gelip de böyle böyle dedi senin arkadaşın dediğine siz mi uyduruyorsunuz yakıştırıyorsunuz kendisi aynen böyle söyledi mi hayır diyor da aynen böyle söyledi hani diyorlar ki. Aynen böyle söyledi dersek Hz. Ebubekir de bu işe şaşıracak. Belki o da davasından dönecek demek için aynen böyle söyledi diyorlar. Üstüne basa basa. He, aynen böyle söyledi. Tamam. O söylediyse doğrudur diyor. Bu arada Cebrail aleyhisselam Hz. Fahri Alem'e geliyor. Hz. Ebubekir'in künyesi Sıddık'tır ya Resulallah. O seni görmeden bu fiilini tasdik etti. Allah ona Sıddık ismini tesbih buyurdu. Ve iki can server Efendimiz'e geldiğinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu mütebessim bir çehreyle zaten hep tebessüm ediyorlar ama ziyadesiyle mütebessim bir çehreyle karşılamışlar böyle böyle oldu mu ya Resulallah? evet sen vallahi doğru söyledin dedikten sonra sen zaten sıddıksın diyor ve hikmetini anlatıyor Cebrail daha sen gelmeden senin bu şekildeki tasdikini bize haber verdi diyor Sıddıkların imanından haberdar olan bir nebi-i var. Kendisiyle konuştukları halde ona sadık mısın, değil misin diye baktıklarında bir haber olan insanlar da var. Kim sıdk ile ihlas ile Hazreti Alem'e iman eder ve sadakatini ister huzurda ister gaybta gösterirse ister aleni ister tenhada ister hafi ister cehri bu sıddıkiyetini gösterirse muhakkak surette kendisine yar ve yardımcı olarak o tasdikini o kabulünü görecektir Allah Resulüne aşina olacaktır yalnız Miraç bir burada Sıddık Ekber Efendimizin tasdiki meselesiyle şu ufacık bir noktayı söyleyeceğim sonra miraçla alakalı biz hemen bitirmeyelim Eyvallah. ikinci bölümde devam edeceğimiz bir nokta daha var namazla alakalı namaz meselesiyle alakalı ama ondan evvel şunu söyleyelim ki işte bak Hazreti Fahri Alem'in güzellikleri dahi yine bir insanla biliniyor biz Hazreti Sıddık-ı Ekber vesilesiyle Fahrikânet Efendimiz'e nasıl hürmet etmemiz gerektiğini öğreniyoruz yine insan insanı terbiye ediyor ve o insanlardan biz Hazreti Peygamber'i öğreniyoruz dolayısıyla bir kişi değil Kur'an-ı Kerim bana yeter Peygamber bana lazım diye demeyi bir kenara bırak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi bile yalnız öğrenmek bir insana yetmez. Hazreti Ebu Bekir de bilecek, Hazreti Ömer'i de bilecek, Hazreti Osman'ı da bilecek, Hazreti Ali de bilecek. Yani sahabe-i kiram bilecek ki Fahri Alem efendimizi tanıyabilsin. Ona yakın olabilsin. Eyvallah. Miraç bahsi bu programda yine devam ediyordu. Bitirecek miyiz abi? Devam edecek miyiz? İkinci bölümle alakalı birkaç şey daha söyleyeceğimizi e, ifade etmiştik. Eyvallah. Kıymetli dinleyicilerimize. En son Hazreti Ebu Bekir Efendimizin Sıddık mahlasını, Sıddık lakabını nasıl aldığı mevzu bahisti. Hatta ilk bölümde onu söyleyemedik. Şunu da arz edelim. Cenabı Hakk'ı tasdikinden Ziyade yani Ziyade burada şey manasında söylemiyorum Yani Allah Teala'nın Birliğini Tevhid inancını Tasdikinden dolayı Sıddik değil yani Yanlış da konuşmak istemiyorum açacağım Sıddik mahlasını Fahri alemi tasdik ederek alıyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Yani Resulullah'a sadık oluşu Sayesinde Cenab-ı Hak onu Sıddik ismiyle Tasdik ediyor Hazreti Cebrail Aleyhisselam'da, Fahri Alem Efendimiz'de. Sıddık, neyin üzerine sıddık? Mirac-ı Nebi'yi tasdik ederek sıddık mahalasını alıyor. Sıddıkiyet payesini Fahri Alem'i tasdik ederek alıyor Hz. Ebubekir Efendimiz. Çok dikkate şayandır bu. Sıddıkiyet mertebesine ve mertebesine Resulullahsız çıkılmaz demek ki. Resulullahsız o mertebeye çıkılmayacağına işaret bu. Zaten nebilerin en yakın varisleri Sıddiklerdir. En yakın varisleri Nübüvvet makamından sonra Nebilik makamından sonra Bir kişinin nail olabileceği en yüksek makam Sıddıkiyettir Her veli sıddık mertebesinde değildir Bakın dikkat buyurun ne konuşuyoruz Her veli veli Evliya diyoruz yani Her veli sıddık makamında değildir her veli sıddık makamında değildir. Fakat her sıddık muhakkak surette Allah velisidir. Velayetin üstünde bir makamdır. Velayet, şahadet, sıddıkiyet ve nübüvvet. Nübüvvet, Hatemün Nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayete ermiştir, hitam vermiştir. Onun, o nebilerin gerçek varisleri sıddıklerdir. Sıddıklar insanı kamil mertebesinde ve insanlığa nebinin bir nebinin, nübüvvetin güzelliklerini sunmak, yansıtmak, bahşetmek adına dünya üzerindeki en makbul insanlardır sıddıklar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle mukarrabin olanlar. Mukarrabini Allah yani Mukarrabini Resulullah olan kişilere sıddık denir ki Kur'an-ı Kerim'de, Sure-i Kamer'de Fi makadi siddkin in demeli ki diyerek Cenab-ı Hak onlara hususi makamların şu anda hazır olduğunu, sıddıkların Cemalullahı müşahede için hususi makamları olduğunu dahi teşhir buyurmaktadır. Bir de ebrar vardır. Bunları Mutaffifin suresinden ve Kamar suresinin son ayetinden araştırarak Efendim şey yaparlar. inşallah bulurlar. Fakat işin bir tarafı daha var. Rabbül evvel ayı hürmetine müsaade eder misiniz? Öyle... Nebilerin her hali sıddıkiyetin nişanesidir. Yani bu hususi bir malumat. Kitaplarda yok bu. Sohbet mahsülü. Nebilerin her hali sıddikiyete nişanedir. Nebiler Allah Teala'nın en sadık kullarıdır. Salihleri, salihlik makamları onların Sıddıkıyetteki salihlik Makamlarıdır Ya Mesela bir kişi için salih denildiğinde Veli manasına kullanılır Bir nebi için salih kullanıldığı sıddıkiyet manasıdır Her hareketleri sıddıkıyet kokar Her hareketlerinde bir sıddıkıyet eseri vardır Kime karşı Allah'a karşı Dolayısıyla Bir nebinin bir halini tasdik etmek Bir nebinin bir halinden Feyiz alarak o taraftan o neşeyi alabilmek de insan sıddıkiyet makamına erer ki Resulullah Efendimizin bir halini tasdik ederek Hazreti Ebubekir Bekir Sıddık ismini almıştır. Peygamberin gelişi sıdıktır, gidişi sıdıktır, yürüyüşü sıdıktır, lisanı sıdıktır, oturuşu sıdıktır, hepsi sıdıktır. Sıdık, telaffuz edilmiyor, telaffuzu bile zor bak, nerede kaldı ki hali yaşarması ve kurkın ve ak muca sı diyor onların Sadık kulvat vaad deniyor Vadi sadık kelamı sadık fimak adı sıtkın in demeliiki muktedir her haliyle sıdk olduğu için sıttığı karar kılmıştır nebilerin her halinde her fiilinde sıdığıkıiyett kokusu vardır peygamberlere çok yakın olan insanlar da o yüzden sıddıklardır. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Evet. Bu kadar söylemiş olalım. Şimdi ikinci bölümde namaz müminin miracı derken namazın müminin miracı oluşunda farklı farklı haller var. Fakat namazın müminin miracı oluşunda bir eserde et meselesidir. Biz tahiyyata oturduğumuzda namazın müminin miracı olduğunu bir defa daha müşahede ederiz. Niyetle, tekbirle girdikten sonra, ayrıca tahiyyatta artık selam, yani tahiyyat namazın marifet makamıdır derler. Namazda alacağını alırsın artık. Ondan sonra da selam dersin zaten. Namazdan fari olursun. Ve ondan sonra da namazın tesiriyle diğer namaz vaktine kadar, hep huzurda olduğunu müşahede tadıyla, zevkile yaşarsın. Tahiyyattadır sırrı derler. Neden? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. cenab sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yine dediğim gibi bugünkü böyle sohbet, işin zevk kısmına ait olacak. Zevk kısmına ait olacak. Hani bülbülü şakırken, acaba hangi perdeleri, hangi boğazını hangi yerinden çıkartıyor diye, sen güzel güzel öten bir bürbülü neşteri vurup da Şunun boğazına bakayım dersen o nameleri duyamazsın İşin zevkiyle alakadar olacaksanız kısmı kısmıyla Ve o zevkiyle alakadar olacak olanlara Bu sohbet konuşma şekli Haddimizi aşıyoruz belki ama O tatla dinleyenler dinlesin Sonradan bürbülün neresini keserler O benim şeyim değil saham değil Onu işin ehli bilir Efendim Efendim o ayrı bir cerrahi müdahale ister. O da ayrı bir bahistir. Şimdi meselesinde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz siddetül müntehanın bulunduğu yani mahluk çerçevesinin bittiği ve Halik semtine ancak Halik'in hudutlarının bulunduğu yere dahil olurken orada söyleşilen şeyleri lafızla söylemek yok belli bir cihetten ses gelmiyor Bir hurufu lafsız saftu diyor ya mevlitte harfsiz safsız lafısız olarak konuşma oldu yoksa alıp da ne haber nasıl sıfadan gibi bizim konuşmamız gibi değil depreşen bir dil yok dudak yok nasıl oldu konuşma ne bilelim konuşma oldu fakat o kelamı işitmeden evvel mukarrebin olan melaike-i kiram hazaratı Cebrail aleyhisselamın şahit olduğu sidretül münteha denilen o sınırın sınırında bir konuşma şekli var Nedir o? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oraya dahil olurken Ettehiyyatu Lillahi Her türlü niyaz Her türlü övgü Her türlü tahmit Ettehiyya tahmitten öte midir? Belki değildir Ama tahmidin meyvesidir o da Ettehiyyatu ne demek? En has en muhabbetli olan Hamdlerin hepsine ettehiyya denir Ettehiyye Ettehiyyatu Lillahi En içten en samimi En makbul olabilecek olan Dua, niyaz, tedarrul Medih, sena Övgü, hamd Hepsi lillahi Allah içindir O Vessalavatu Namazlar, dualar, namaz başta olmak üzere Her türlü salat Her türlü tazim harekatı Sözü Fiili niyeti yine o Allah içindir. Ve tayyibat her türlü güzellikler. Şanına hiçbir şekilde noksanlık isnat edilemeyeceği gibi onun mükemmel gördüğü bütün fiiller, bütün hareketler, bütün güzellikler ancak ve ancak dillahi. Kendisi hakkında düşünecek şeyler de, isimler de, sıfatlar da, fiiller de Bizden zuhur eden en güzel kabul edilen şeyler de lillahi ancak Allah'adır diyor peygamber. Ve bunu Melaki i Kiram Hazratı işitiyor. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve peygamberin sözüdür. Tahiyyatta. Peki, şimdi tahiyyatta ikinci cümle var. Esselamu aleyke, eyyühen nebi, ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cenab-ı Hakk'ın hitabını duyuyor Melaki i Kiram Hazratı. Resulullah Efendimizin nezdinde ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Esselamu aleyke. Selam sana olsun. Ya eyyühen nebiyyu. Allah Allah. Kaç tane edep var? Konuşursak bu da bugün de bitmeyecek. Konuşalım mı? Eyvallah. Esselamu aleyke. Bir kere selam veriyor Allah. Neden? Bakın sünnet-i seniyede de adet nedir? Usul nedir? Binekli olan kişi yaya gidene selam verir. Yürüyen kişi oturana selam verir Kalabalık aza selam verir Neden? Allah selamını verecek Şekil olarak daha yukarıda olan kişi Daha yukarıda olan kişi Cemaat olarak Konum olarak hatta yaş bakımından Mesela Küçük büyüye selam vermez İslam şeyinde Büyük küçüğe selam verir Allah'ın selamını söyleyecek ya Büyük verir Biz onun şeyi anlarız Yaşlı pirifani bir sakallı zat böyle Düşünün bir ihtiyar amcamız geliyor Çıkmış karşıdan geliyor Sen de Mustafa'cığım kaç 20 yaşında mıydın sen He işte o civarda 20 yaşında sen de karşıdan geliyorsun O yaşlı beyefendi Hacı amcamız sünneti seniyeye Muvafık hareket etmek istiyorsa Seni gördüğünde o sana selam vermesi lazım O sana selam verecek Allah'ın selamını söylüyor çünkü Esselamu aleyküm diyecek Sen de ve aleyküm selam diyeceksin Büyük küçüğe selam verir Eski meydan terbiyesinde de Meydana teşrif eden Büyük kişi cemaati selamlar Sebebi odur Büyük küçüğe selam verir Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tahiyyatla tahmitle Bütün Beşeriyet namına Cenab-ı Hakk'a tazim ediyor Fakat selamı Allah veriyor çünkü Allah büyük Anlatabiliyor muyum? Allah. Allahu Ekber Esselamu Aleyke Zatı mahs Zatına mahsus şekilde selam veriyor Ya eyyühen nebiyyü Ya Muhammed değil Ya Muhammed değil İsmiyle hitap etmiyor Kur'an-ı Kerim bize edebi üretmektedir Sahabe-i Kiram Haziratı Kur'an'la edeplenen Çünkü Kur'an Hazreti Resulullah'tır O Kur'an'la O Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklarının sahabi de bize öğretmektedir ki Resulullah Efendimize hiçbir mümin Muhammed diye hitap etmemiştir. Müşrikler hitap etmiştir. Ya Muhammed bize bunu anlat demişlerdir. Muhammed ismiyle hitap edenler tek dükte olsa Suri Hucurat'taki aleni emirle Resulullah'a kendilerine birbirlerine hitap ettikleri gibi hitap etmeme kaydını ve böyle yaptıklarında amelin tamamen boşa gideceğini, haclarının, zekatlarının, namazlarının, cihatlarının sıfırlanacağını Cenab-ı Hak beyan ettiği için Muhammed diye hitap etmemişlerdi. Ya Muhammed diye. İslam büyükleri de aynı şekilde Ya Resulullah, Ya Nebi Allah demiştir. Hiç mi denmez Ya Muhammed diye? Denir. Cümlede översin, översin, översin, översin. En sonunda Muhammed dersin. Ya Muhammed dersin sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün övgülerin sonunda söylersin. Ey şu sıfata, şu sıfata, şu sıfata, şöyle güzelliklere sahip olan Muhammed manasına söylersin. Cenab-ı Hak Kur'an'da ya Musa demiştir, ya Davud demiştir, ya İsa demiştir, ya İbrahim demiştir, ya Muhammed dememiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de kitab Mübin'de 5 yerde ismi geçer 4 yerde Muhammed olarak geçer 1 yerde Ahmet olarak geçer Hz. İsa aleyhisselama indirilen suhuflarda Ve kelamda Ahmet'in karşılığı olan Aramice söz En yakın olduğu için Arapçaya Ahmet sıfatıyla Oradan naklen Cenab-ı Hak Min ba'd ismuhu Ahmet diyerek sure-i Saf'ta Ahmet ismi şerifi de Hazreti İsa'nın kelamındaki rivayeti beyan etmiştir. Diğer yerlerde Ali İmran suresinde efendim Asap suresinde Sure-i Fetih'te efendim Sure-i Muhammed'de belki şey yapabilirim lisans suçması olabilir. Muhammed ismiyle geçmiştir. Fakat hep Muhammedur Resulullah vel ma Muhammedun illa rasul şeklinde hep resul ismiyle veya işte sure-i Ahzab'ta olduğu gibi es-subhanallah ma kana Muhammedun eba ehadin min rijalun velakin Rasulullah ve khatamen şeklinde hep onun diğer vasıflarıyla zikretmiştir. Fakat ya hitabı yoktur. Ey Muhammed hitabı hiç yoktur. Hatta ben deniz ona üzülüyorum. Tefsir yazıyorlar, meal yazıyorlar. Kulhu ve Allahu ehad. Ey Muhammed'deki nereden çıkartıyorsun ey Muhammed'i? Var mı metinde? Yok. Gul dedi. De ki ey habibim de, ey resulüm de, ey peygamber de. Allah ya Muhammed tabirini kullanmamış Kur'an-ı Kerim'de. Sen mi kalıyorsun onu kullanacak diye sormak icap ediyor. Anlatabiliyor muyum? Bu da da bu edebe dikkat ederim. İşte uzatmayayım sözü ara gelmeden tahiyyatı bitirelim. Yoksa namazdan çıkamayacağız. <gülüyor> Esselamu aleyke diye bir kere selamı tahsis ediyor kendisine. Sonra yine o edep çerçevesinde Cenabı Hak bize edebi tarif ediyor. Ve bu edebi de bizden istiyor zaten. Sure-i Hucurat'ta olduğu gibi. Ya Muhammed demiyor. Esselamu aleyke. Ya eyyuhen nebi diyor. Ey nebi. Ve rahmetullahi. selam senin üzerine olduğu gibi Allah'ın rahmeti ve bereketu ve onun bereketi senin üzerine olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alemlere rahmet olarak gönderildi ya bunu biz onun lisanı saadetinden ve lisanullah'tan öğrendik ya işte o Nebi Yizlişen ol fahru alem ol rahmetelil alemin ne buyuruyor esselamu aleyna selam bizim üzerimize olsun yok senin üzerine olsun diyemez o ayrı bir şey var sizin dediğiniz gibi olsun Esselamu aleyna bizim üzerimize olsun Diyerek selamı alıyor Ve ala bizim üzerimize olduğu gibi Biz kelimesi de enteresandır ama o bu buraya sığmayacak Burada anlatılmayacak o Bizim üzerimize olduğu gibi Ve ala ibadillahi salihin Ve salih kulların üzerine olsun Bütün ibadullahın değil Salih kulların üzerine Velayet sahiplerinin üzerine olsun Esselamu Aleyna da başka bir şey var ama Sadece Zatı ı Muhammedileri yok Onu merak edenler hala meyiller gelmediği için Diğer eski sorulara ait meyiller istediğimiz gibi gelmediği için Burada buna girmeyeceğiz Bakalım daha bir eski şeyler sayıları doldursun dinleyicilerimiz Ona göre bunu da konuşuruz inşallah Ve ala ibadillahis salim diyerek Hazreti Fahri Alem kendisine verilen selamı salih ümmetine ve kullarının hepsinin üzerine kabul ediyor. İşte Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde sadece o halifenin zahirini görerek su, toprak, hava, ateş vesaire bunların karışımından bir madde olarak gören melaiike kiram hazretleri gerek şeytanın vesvesesinden gerek hikmete binaen ne demişlerdi? Ya Rabbi biz sana kullukta yetmiyor muyuz? Sen yeryüzünde kan dökücü vesaire şunu bunu yapacak bir şey mi yaratıyorsun? Dememişler miydi? Şimdi gördüler ki bunu ilmel yakın biliyorlardı. Fakat şimdi gördüler ki evet hakikaten de Hazreti Allah yeryüzünde halife yaratmak hususunda gerçekten hiç kimsenin bilemediği bir ilme ve gerçekten hiç kimsenin erişemeyeceği bir hikmete sahip olarak yaratmış ve en güzel şekilde yaratmış kulunu. Yani insanı. Bunu müşahede edenler Resulullah, dikkat buyurun. Yani şu saatte uyumayın ara vereceğiz diye. Resulullah Efendimizin nezdinde Allah Teala'nın tecelliyatını ve Allah Teala'nın halifesini ve eşrefi Mahluk'unu müşahede olarak görüyorlar. Dolayısıyla hepsi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyorlar. Bu şehadet kısmı meleklere aittir. İlk cümle Cenabı Resulullah'a, ikinci cümle Hazreti Cenabı Hak'ka, üçüncü cümle Resulullah Efendimizin selama alışı, mukabelede bulunuşu. Bu mukabeleyi ve muhaverata şahit olanlar şimdi şahadet mertebesine yükseliyorlar. Ve Kelime-i şehadette melekler getiriyor Namazı kılarken Biz bu miracın sırrını yaşayarak Efendim namazımızı kılmış Olmamız icap ediyor İnsan ömründe bir kere bile Şöyle namaz kılsa Ona bir ömür boyu yetecek imani feyiz İslami güzellik kendisine Bahşe olunur Abi miraç bahsini bitirememiştik. Tahiyyat bahsini az aktarmış. aktarmıştınız. Evet, miraçla alakalı olduğu Eyvallah. için tahiyyatı konuşmuştuk. Ve orada dedik ki melekler şahit oldular. Ee, çünkü ilmel yakın biliyorlardı. Fakat aynel yakın gördüler ki, nasıl aynel yakın? Bizim gibi başları yok belki ama. Onlar müşahede ettiler ki, hakikaten şehadet ederiz ki, Abduhu ve Resulü. sana kulluk böyle oluyormuş, senin risaletin böyle oluyormuş, diyerek, beşerin, ahsen-i takvim üzere yaratılışı, ve, kerremle tacının giydirilişini, ve nefaktu min ruhinin sırrını, bizzat görmüş oldular. Kimde? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de. Şimdi buradan, hemen şuna geçelim, sonra da kıymetli dinleyicilerimizi yorduk, ee, belki, belki, soru yazmakta biraz şey yapıyorlar. Yani e, pek cesaret edemiyorlar ama programdan sıkıldık diye belki mailler yağmaya başlayabilir. Daha fazla da efendim onların e, hakkına tecavüz etmeyin Fakat şimdi gelelim bir mevzu var burada. Bu da işlenmeden geçilirse yazık olur. Eyvallah. Estaizu billah Mirac'ın sırrını konuşurlarken işte İsra suresindeki ayette hemen birinci ayet. Niye efendim miraca çıktı. Onun sebep kısmını iki hafta evvelki konuşmamızda bahsetmiştik. Fakat iki tane mevzu birazsa hani bir şey böyle öğrenildikten sonra hemen unutmaya yüz tutulur. Yüz tutar. İnsanın fıtratından kaynaklanan bir şeydir bu. Onu tazelemek adına ben deni sona bıraktım bunu. İki tane hikmeti üzerinde iki tane neşe iki tane nükte, latife ne derseniz deyin mesele var. Cenab-ı Hakk'ın ayat ilmiyesini zaten Sadr-ı Muhammediye'ye indirmekteydi. Fakat bir de ayatı kevniyesine, dikkat buyurun, ayatı kevniyesine ve ayatı zatiyesine zatiyyesine mahsus, mahrem ayetleri göstermek üzere ayrı bir mekanda, belki mekansızlıkta, belki zamanın bile üzerine geçmediği, uğramadığı, bir hususi halde Allahça ilahi bir makamda hususi ayetlerini gösterdi. Nedir onlar bilmiyoruz. Hususiye. Ancak zatı ilahiyeden akdesten zatı Muhammediye'ye verilecek olan ayetler. Cebrail'in bile arada elçilik yapamayacağı ayetler. İşte diyorlar ki Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezi esra bi abdihi leylen min el mescid el haram el aksa allazi barakna havle peki bu gece yürütüldü nereden o has Abdi hass Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi mescidi haramdan etrafını mübarek kıldığımız mescidi aksa'ya niçin li nuriyahu min ayatina ayetleri göstermek için e bunlar ayet değil mi Kur'an-ı Kerim'deki ayetler Cık, diyorlar ki ayat-ı kevniyesi kevniyenin hikmetlerini ve ancak ayet zatiye zatının zatına aktarılabilecek olan olan ayetleri göstermek üzere linuriyahu min ayatina diye tefsir ediyorlar öyle olsaydı şu ayet bu ayet şu ayet diye izah edildi ayetlerimizi göstermek için bir de ne diyorlar işte semavat semavatın her kat tabakasında ayrı ayrı tecelliler kıyamete ait sahneler bunlar da hayatı kevniyeye aittir diyorlar bunları göstermek üzere çıkarttı fakat bir tefsir de şu bunu da söyleyeceğiz artık miraç bahsini daha konuşmayacağız Sübhanellezi O Subhan ki tasdik olunur her türlü noksan sıfattan tenzih olunur ve tesbih olunur o öyle bir zat ki esra bi abdihi leylen Geceliğin abdihası olan Hazreti Fahri Alem'i Yürüttü, götürdü Minel mescidil harami ilal mescidil aksallezi Bâreknâ havle Mescid-i haramdan Mescid-i aksaya ki etrafını mübarek kıldı Niçin? Linuriyyehu <mülüyor> Onu göstermek için Min ayatine Ayetlerine Anlaşılmadı bir daha zikredeyim. Hazreti Fahri Alem görsün diye değil, Fahri Alem'imi görsün diye ayetlerim, en büyük ayetim olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı alemlere gösterdim diyor. Alemler Muhammed'imi görsün diye çıkarttım. Dinuriyahu min ayetine. Onu görsünler. O Abdullah'ın yetimi olarak muhitinde öyle bilinen, Beşer ölçüler içerisinde değerlendirilmek üzere öyle bakan veya daha evvelden atası Adem'de kan dökücü vesaire fitne çıkartan beşeriyet diye konuşulan vardı ya şimdi alemler görsün ki bir Hazreti insanın makamını meleklerin bile şahidet edebileceği noktaya gelsin. Meleklerin şehadeti Fahre Alam Efendimiz'de olmuştur. Ekmeni mahlukattır, Eshevî mahlukattır, Eshevî mahluk insandır. O eşef-i mahlukun ekmeli Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Lînuliyahu min âyâtina Ayetlerimize Muhammed Mustafa'yı göstermek için çıkarttık. Az biliyor muyum? Estağfurullah. Ve inşallah bu veçesiyle bu alemler onu gördüğü bildiği gibi inşallah Cenab-ı bize yemin mahşerde Cenab-ı Hakk'a mülaki elediği gibi Efendimiz de görmeyi bütün güzelliğiyle ihtişamıyla görmeyi ille de orada hayrete düşeceksek azaptan değil korkudan değil güzelliklerle hayrete düşmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin diyorum Amin. ve miraçla alakalı daha fazla konuşmayalım dinleyicilerimizi sıkmayalım diye düşünüyorum peki şimdi müfedata devam edelim sayılı dakikalarımız var zaten evet buyurun Resul-i Ekrem Taiflilerin insafsız ve adice hücum ve hakaretlerine hedef olduğunda ve Mekke'ye döndüğünde müşriklerin daha da şiddetli muhalefet ve eziyetleriyle karşı karşıya kaldığı halde iman ve İslam'ı tebliğden bir an bile geri durmadı. Aksine Taif dönüşü İslam'a davet dairesini daha da genişletti ve kabileleri İslam'a davete başladı. Evet. Bu davanın hızla intişarı şüphesiz sağlam ve seviyeli müntesiplerinin çokluğuyla doğru orantılıdır. Resul-i Ekrem de bu gerçeği göz önünde bulundurarak hem imana davet etmek hem de Kureyş müşriklerine karşı bir kuvvet olarak kullanmak gayesiyle haç mevsiminde Mekke etrafında konaklamış bulunan Arap kabileleri arasında dolaşıyordu. Batılı yok etsin diye Mekkeli müşriklere karşı bir kuvvet olsun diye Düşünmek ne kadar doğrudur bilinmez Fakat şu vardır Dinin mevzu insan. Yani din Allah'ın dini ama Mevzu olarak edindiği saha Muhatabı insan E insanların akın akın Geldiği bir vakitte Onlara doğru bir şey anlatılma Fırsatı varken Yani niye anlatılmasın ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ee, her halükarda muhafaza edeceğini Cenab-ı Hak buyurmuş şu kadar daha insanı alayım da Mekkelilere karşı bir kuvvet oluşturayım davası olsaydı Resulullah Efendimiz'in Mekke içerisinde hac mevzumu olsun veya olmasın bu tür yaptığı şimdiki tabirle lobi faaliyetleri efendim belli siyasi partilerin bilinenlerin yaptığı gibi yani şey oluşturma efkar mumide, kendine yandaş bulma şeklinde sadece propaganda ağırlıklı bir tavır olsaydı Zaten iş bitmişti. Köleleri ayrı ayaklandırırdı. Eziden hanımları ayrı ayaklandırırdı. Bir de oradan az üst ilişkisini falan taktığında bir yandan da diğer devletlerden kendisine talepler vardı. Sahabisine bile var. Gel sana biz burada sultanlık verelim. Mekke'yi, Mekke'nin konumu, e, siyasi durumu, konumu, ticari merkez oluşu değişsin diye etraftan her zaman böyle bir teklif alabilirdi Hz. Fahri Alem. Mekke'nin müşrikleri düşürmek adına Konuşsaydı bunu çok evvelden yapardı. Hayır bir kişi olsun hakikate ersin. Bir kişi olsun hakikate ersin. İşte hac mevsiminde de Resulullah Efendimiz hazır insanlar gelirken muhatap olabilecek bu dine insanlar ile sohbet yapıyordu. Onlara tebliğ ediyordu dini evet. Görüştüğü kabile ileri gelenlerinin her biri ayrı ayrı bahaneler ileri sürerek İslam'a girmekten uzak duruyorlardı. İçlerinde Müslüman olma arzusunu ishar edenler var idiyse de bunların İslam safına katılmalarına engel olunuyordu. İslam'a davet edilen bazı kabilelerse davete icabet etmedikleri gibi Efendimiz'e hakaretvari sözler de söylüyorlardı. Resulullah'ın dolaştığı yerlere müşrikler de gidiyor, onu adeta bir gölge gibi takip ediyorlardı. Kabile fertlerinin İslamiyet'ten uzak durmalarında şüphesiz müşriklerin menfi, yalan ve iftira üzerine kurulup propagandalarının da büyük rolü vardı. Resul-i Ekrem her sene belirli mevsimlerde kurulan Ukas, Mecenne, Zülmecaz panayırlarını, bir nevi fuar, gezmeyi, buraya gelmiş bulunan kabilelerle görüşmeyi, halkına Kur'an okuyup onları İslam'a davet etmeyi asla ihmal etmezdi. Ne var ki o, bu kutsi gayeyle halk arasında dolaşırken Ebu Leheb de ardı sıra geziyor ve Muhammed atalarının dininden döndü, yalanlar uyduruyor, ona kanmayın diyor, halkın kendisiyle temas etmesine mani olmaya çalışıyordu. Peygamber Efendimiz kabileler arasında dolaşıp tebliğ vazifesinde bulunurken, kabilenin bütün fertleriyle değil, çoğu zaman sadece ileri gelenleri, reisleriyle görüşüyor, Konuşuyor ve İslam'ı onlara anlatıyordu. Çünkü kabile fertlerinin reislerine sarsılmaz bir bağlılık ve hürmetleri vardı. Reislerinin İslam'ı benimsemesi demek, tamamının müminler safında yer alması demekti. Bu bakımdan Allah Resulü kısa yoldan netice elde edebilecek metodu takip ediyordu. Evet enteresan güzel tabirler bunlar. Peki devam edelim. Resul-i Ekrem'in bu tarz bir usul takip etmesinde hak ve hakikati tebliğde mühim bir prensibi tespit etmiş oluyoruz. Bu aynı zamanda sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin merhametidir. Düşünün, kendisi Mekke'nin soy bakımından, Efendim asalet bakımından, her bakımdan en yüksek seviyedeki olan zat-ı aleyhisi. O dahi dini kabul ettiğinde etrafı tarafından horlanıyor, hak hakarete uğruyor. Her şekilde eziyete maruz kalıyor. Düşünün ki falanca kabileye gitti. O kabileden kenarda duran bir adama bu hakikati anlattı. Hakikati anlattı, o kişi de imana girdi. Ne olacak? Kabilesi tarafından eziyet görecek. Yani onlar zaten sıyaneti i Muhammediye'de. Resulullah Efendimiz en kısa yoldan netice almaktan ziyade, Tabii ki en kısa yoldan herkes bir şekilde ama burada yani uyanıklık gibi olmaması lazım. Yani idrakler böyle anlamamak lazım. Orada da merhameti var Peygamber Efendimizin. Ona söylediğinde kavmi içerisinde mücadele edemeyecek. O verilen dozu belki şey yapamayacak, zappede ya kavminden kopacak, kabilesinden kopacak. O da ayrı bir eziyet ya da ne yapacak? halini saklayacak istediği gibi yaşayamayacak en önce o kabilenin hepsi toptan Müslüman olması belki düşünülemez fakat kabilenin mesulü olan kişi oranın girişinden çıkışından şimdiki tabirle ekonomisinden basılından bilinenmesinden mesul olan patronu var ağası var kimse o onun en azından onunla konuşulduğunda daha sonra kabilesinden bir kişi bir şey yaptığında Bakacak adresi de dönecek adresi de Hazreti Fahri Alem olacak Sen bana bunu konuşmuştun Şimdi bu adam da böyle oldu diyecek Hesap sormak bile istese peygambere gelecek Burada peygamber efendimizin O sorumluluğu yüklenmesi vardır En kısa yoldan bu işi halledeyim Neresi kısa? Yüksek bir adama Bir şey anlatmak çok daha zordur En zor yoldur bu Gidip Herhangi bir devlet reisini düşünün Herhangi bir müessesenin Holdingin şirketin şeyini düşünün Orada herhangi bir ferde davanızı anlatmak mı kolaydır? Oranın patronu olan kişiyi mi çevirmek kolaydır? Söyleyin bana bunu cevabı. Neresi en kısa yol? Kestirmeden yaparsın ama onu köklemek kolay mıdır? Bir hareket yaptığı zaman kaç kişinin şeyini, kaç kişinin kendisine hürmetini, ben bunu kabul edince nasıl duruma düşeceğimi, onun nefsi daha kabarmıştır, anlatabiliyor muyum yani bilmiyorum ifade edebiliyor S muyum meramımı? En kestirme yol değil, en zor olanı tercih ediyor Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hak ve hakikate davete mümkünse önce beldenin ileri gelenlerinden hatırı sayılır ve herkesin saygısını kazanmış kimselerden başlamalıdır. Bir beldenin veya bir kabilenin ileri gelenlerinin hak ve hakikati kabul etmesi şüphesiz halkın da süratle aynı davayı benimsemesini kolaylaştıracaktır. Burada bu tebliğ metodunu takip ederken Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zahiri konumunu da göz ardı etmemek lazım. Mekke'nin eşrefi. Yani Mekke'nin eşrefi sıfatıyla gidiyor. E şimdi ben de bunu öğrendim. Sünnet-i niye tabi olayım. Falanca memlekete geldim. Hele getirin şu başbakanı bir konuşayım diyemezsinse. Başbakan seviyesinde bir adamsan kendi memleketinde sen konuşacaksın. Seni daha yoldaki muhallendeki adama muhtara çözün geçmezsen, kalkıp da bakanlara bilmem tebliğ edeceğim diye kalkarsan olmaz o, o tebliğ metodunda yanlışlık o Fahri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neseben, neslen aslen, asaleten soy bakımından da, konum bakımından da zahiri Mekke'de eşrefi yüksek kavminin bulunduğu kabilenin soyunda aynı zamanda Eftali ve Ekrem'i anlatabiliyor muyum? Lider konumu var o lider konumuyla konuşması şey Sahabinin bana başka sahabi gidip de Efendim kabile konuşan Hayır Anlatabiliyor muyum demek istediğimi Ben sünneti seneyi tatbik edeceğim diyor adam Gidiyor Ne bileyim Şu, şu tahsili yok Şu konumda değil bu, bu, değil Tebliğ edeceğim davasıyla Gidiyor bir tane diyor, yöneticisini Ben sana şimdi iman tebliğ edeceğim E kardeşim senin konumun ne Sen de olacaksın o, o seviyede bir adam O konuşacak onu sen kendine göre bir diş geçireceğin konuştuğunda senin seviyende olduğunu düşündüğün insanı irşad edeceksen irşad etmen lazım. Sünnet olan o. Anlatabiliyor muyum? Sünnet olan o. Bunun en bariz şekli de Hendek gazasındaki mescitlerin bulunması, karargahların farklı farklı olması meselesidir. Bir ayırın, bir kast ilişkisi yoktur. Ama mesela hanımları tebliğ ederken Fatma var demiz orada. İşte bilal Habeşi mescidi var mesela. Kölelerin derdini biliyor, siyahi olan insanların durumunu biliyor, onlara sohbet açıyor mesela. Hem huzurda gidiyorlar, Resulullah Efendimiz'in huzurunda bulunuyorlar. Sonra ne demek istedi, ne yapmamız lazım, hayatımıza uygun neler yapacak denildi. Onun adeta ders başı gibi, o cemaat başı gibi Bilal-i Habeşi Efendimiz'i oraya koyuyor. Yani bu çok önemli bir hadisedir. Anlatabiliyor muyum? Bu şekildedir. Evet. Eyvallah. Ee, yavaş yavaş da programın sonuna geldik Hatta hızlı hızlı geldik galiba bu sefer Cenab-ı Hak Taklitlerimizi tahkik eylesin. Amin Hakikati Muhammediyeden Bizlere haberdar eylesin Bizleri dinleyen kardeşlerimizi Biz konuşan bu e, Aciz dille Kardeşlerini Cenab-ı Hak inşallah Aff ve mağfiret eylesin Affettiği mağfiret ettiği kullarından eylesin e, Bu arada Bu arada Hüsnü muameleyle, hüsnü zanla bizlere mukabrede bulunan kıymetli dinleyicilerimizi de Cenab-ı Hak hüsnü zanlarını boşa çıkartmayacak şekilde onları da bizleri de kamiller üzülmesine dahil eylesin. Dünyada ve ahirette sevdiklerimize, sevenlerimize, hatta sevmediklerimize bile varsa onlaması lazım ama sevmediklerimize karşı da Cenabı Hak bizleri mahcup eylemesin. Amin. İnşallah Cenab-ı Hak Maddi ve manevi rızıklarla merzuk ederek iki cihanda bizi mamur eylesin, memnun eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim.